2004, numaralı konu, Müslümanların Kadisiye gününde Allah'tan Kur'an'la yardım talep etmeleri, evet, Saad bin Ebi Vakkas öyle namazını kıldıktan sonra Hazreti Ömer'in kendisine vermiş olduğu ve Kur'an'ı çok iyi okuyan hizmetçisine Cihad, Enfal, suresini okumasını emretti, o sıralarda askerlerin hepsi bu sureyi öğrenmeye çalışıyordu, Saad'ın bu sureyi okuttuğunu işiten diğer bölüklerde okumaya başladılar, böylece Müslümanların kalpleri harekete geçti ve cihada karşı büyük bir bir istek duydular Allah Teala onların üzerine bir sekinet indirdi